Gelelim Mesed Tebbet diye adlandırılan sureye Tebbet Tebbet Yeda Ebi Lehebin Vetebb Diyor ki Tebbet Helak olmak Helak olmak Tabi Biz Türkçe'yi tacım ederken hani eli kurusun ee, anlamında tercüme etmişler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Gafir Suresi 37. ayette Firavun'un kurduğu tuzaktan bahsederken diyor ki: "Ve mekeidu Firavuna illa fi tabab." Tabab yani hasar, hüsran, boş. Firavun'un diyor kurduğu keyit, tuzak boştur, hüsrandır. Allah diyor ki tebbet. Hüsrandadır. Yede ebi lehebe. Ebu lehebin. İki eli nedir? Hüsrandadır. Bu surenin iniş sebebi var arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem batha denilen Kabe'ye şu an için çok yakın. Yani bir kilometreden daha az, bir kilometreden daha az bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine فَاسْلَعْ بِمَا Umar Emrolunanı açıkça ilan et. Ayeti i kerimesi indikten sonra Batha'ya geliyor, yani Kabe'den çıkıyor, Kabe'nin, Kabe biliyorsunuz bir vadi, düşük altta olan bir vadi, çevresi dağlar, o dağlara giden yollarda böyle hafiften böyle yukarı bayır. Bu hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın bu emri gelince Kureyşlere bağırıyor. Kureyşlere bağırıyor. Ey Kureyş haykırıyor. Ey Kureyş. Diyor ki şayet sizlere desem ki düşmanlarınız var. Sabahleyin üzerinize çökecekler. Üzerinize akın edecekler desem. Yahut gece karanlığında, güneş battığında üzerinize çullanacaklar. Bu düşman hazır şurada bekliyor. Desem, ne dersiniz? Beni tasdik eder misiniz? Diye soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kureyşleri. Kâluûn am. Dediler ki evet. Kesinlikle yani şüphe etmeyiz, tereddüt etmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedul Emin güvenilir insanların emanetlerini verdiği güvenilir olarak kabul ettiği bir kimse diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe inni nezirun <gülüyor> lekum bin yedey azabin sizlere diyor şiddetli olan bir azaptan sakındırıyorum ey Kureyş fe kâle Ebu Leheb elihazâ cema'tenâ Ebu Lanep çıkıyor eliyle. Bugün de yapar ya kibirli olan insanlar eliyle hareket ederek böyle. Yani bunun için mi çağırdın? Ellerini böyle ne yapıyor? Hareketlerle öne doğru böyle atarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz diyor bunun için mi buraya oraya yani. Başka bir şey bulamadın mı söyleyecek? Bir rivayette de İmam Muhammed ibn Anbel rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulmecaz çarşısı var. Soğuk Zilmecaz çarşısı. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu çarşıya çıkıyor diyor ki Ya eyyühen nas, ey insanlar Kulu la ilahe illallah tuflihû La ilahe illallah deyin ki felaha erin, kurtuluşa erin. Böyle diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Bu olayı Rabia radıyallahu an anlatıyor. Henüz Müslüman değil. Gördüm ki diyor insanlar çevresine toplanmış. Bir de baktım ki diyor yüzü parlayan bir adam var. Az sonra deneyeceğiz. Ebu Leheb'in Ebu Leheb'e Ebu Leheb denmesinin bir sebebi de yüzünün parlak olması. Diyorlar ki, yüzü çok parlaktı. Leheb, yani kor demek, ateş demek. Buradan diyorlar. Bir şeye göre, tefsire göre. Bir tefsire göre de ateşe gireceği için ateşin babası olarak anılıyor. İkisi de olabilir tefsir usulünde alimler diyorlar ki, sebepler birden fazla olarak zikrediliyorsa ve o birden fazla zikredilen sebepler arasında bir taarruz, bir çelişki yoksa her ikisine de, her sebebe de ne yapılabilir? Bu yorum hamledilebilir. Yani yüzü de parlaktır. Aynı zamanda e, nedir? Ateşe gireceğinden dolayı bu isimle isimlenmiştir. Tabi Ebû Leheb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından bir Birisi amcası. Tabi Hamza da amcası, Abbas da amcası radıyallahu anhum. Onlar iman etmiş olanlar. Ebu Leheb hem iman etmemiş, iman etmemekle kalmayıp da adavet, düşmanlık yapmış. Bir de kim var? İman etmeyip ama düşmanlık yapmayan Ebu Talip var. Bu Talip ise İman etmiyor ama hayattan giderken Mekke'nin Kurayş'in kadınları benle alay mı edecek korkusuyla bu kelimeyi söylemiyor. Amdes olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amdes olmasına rağmen bu dünyaya kafir olarak iman etmemiş olarak gözlerini yumarak gidiyor. La ilahe illallah gerçeğini, tevhid gerçeğini bir insan kalbiyle, dilip, diliyle söylemediği sürece amel etmediği sürece ne yapmaz? İman etmiş. Olmaz. Kalbiyle bilmesi yetmiyor. Kalbiyle biliyor. Değil mi? Şeytan da kalbiyle biliyor kendisini, yaratanın Allah olduğunu. Allah'ın adına yemin ediyor ve bir ezzet diyor. Yemin ediyor. Ama kalbiyle bilmesi yeterli mi? Onun için imanı na'rifetul kalp olarak, kalbin bilmesi olarak tarif edenler dalalet içindeler. Yanlış oldular. Eğer ta imanın tarifi bu olsaydı, kalb bilmek olsaydı, kalbimiz temiz, biliyoruz. Bizi yaratan Allah'tır. İmanın tarifi bu olsaydı, o zaman şeytan da mümindi, Ebu Talip de mümindi, değil mi? Ama dille söylemedikten sonra, nutuk etmedikten sonra, cevarihle, uzuvlarla, organlarla bunu amele dökmedikten sonra insan iman etmiş, olmaz. Ebu Leheb eliyle böyle ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçümseyerek tepki veriyor. allah Teala da Ayet indiriyor. Tebbet yeda iki eli ebilehebin ebilehebin iki eli hüsranda zararda, helakta ve tebb ve ikinci tebb burada ve öyle oldu. Ateşe girdi yani. Ateşe girerek, cehennemi hak ederek ebilehebin iki eli hüsranı gördü. Tabii bu sure Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir mucize olduğunu, o, mucizesidir. Yani Ebu Leheb çıkıp deseydi o gün. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İman ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne olurdu? Çökerdi. Değil mi yani? İman eden bir adam nasıl... Cehennemle müjdelenecek. Cehennem ateşine gireceği haber verilecek. İslam, aleyhissalatü dediği gibi ma yücub İslam, yüccüb ma yücub bu kable. Kendinden öncesine ne yapar? Siler. Siler. Yalan dahi olsa Ebu Leheb bunu yapabilirdi. Değil mi? Sırf. Ama bunu yapmadı Ebu Leheb. Yapamadı. Demek ki Kur'an allah Teala'nın kelamı. Haber verdiyse Ebu Leheb, tamam bitti artık bu adam. Ateşe gidecek. Allah'ın vaadi tamam artık kalk. Değişmez. Tabi Ebu Leheb'in hanımı, hanımı da, bu kadın da Kureyş'in, Kureyş kabilesinin hanımefendilerinden, önde gelenlerinden. Yani Araplar'da kadının bir kıymeti var, bir değeri var. Mesela hala benim tanıdığım insanlar var Suudi Arabistan'da. Bunlar böyle İslamlaşmış, Müslüman olmuş ama Müslümanlıklarının yanında da hala böyle bazı kabile adetlerini koruyan insanlar. Diyor ki adam benim diyor hanımın pasaport çıkartmıyordu, çıkartamıyor diyor. Neden? Benim diyor hanımım şayet diyor gidip diyor fotoğraf çektirse Yüzü açık bir şekilde. O fotoğrafı diyor pasaportuna koysa kabilenin içindeki diyor kadınlar onu ayıplar. Çok büyük bir ayıp. Yani kadın yüzünü gidecek açacak. Yüzünü gidecek açacak. Ve fotoğraf çektirecek. Ve onu pasaporta koyacak. Ülke ülke dolaşacak. İnsanlar pasaportu açıp kadının yüzünü görecekler. Şunun yani. Kadının Hatta Arap cahiliye döneminde bile neyi var kadının? Bir mekanesi, bir yeri var. Sırf ileride büyüyüp zina edecek olmasından korktukları için kızları ne yapıyorlar? Diri diri gömüyorlar. Ebu Sufyan radıyallahu anhu'nun hanımı aleyhissalatü vesselam'a gelip beyat edince, Müslüman olunca Allah'a ibadet etmeye, yalnızca ona ibadet etmeye ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onun elçisi olduğuna iman etmeye ve zina etmemeye, beyat etmesini istediğinde kadın şaşırıyor. Diyor ki, hür kadın zina mı eder? Bu ne demek diyor yani? ya Kadının neyi var? Bir hür kadın zina eder mi ya? İslam fıkhına göre, İslam hukukuna göre cariyeler zimmet ehli Müslüman kadına benzeyemezler. Yani kafalarının yüzlerini tam örtemezler. Bugün sokakta gördüğünüz birçok, maalesef Müslümanım diye gezen insanlar, kadınlar cariyelere benzemektedir yani. İslam hukukuna göre ayıptır yani günahtır elbette de bir de ayıbı var bu işin yani. İnsanlar nezdinde, İslam hukukunda insanlar nezdinde. Bugün Dubai'de bir insanla görüşüyorum. Geçen buraya gelmişti. Geçen hafta. Dedim yani Dubai'da nasıl açıklık filan? Dedi yani evet insanlarda fısk var, fucur var, günah var. Dedim yani kadınlar nasıl Dubai'de? Dedi yani Dubai'li kabile kadınları filan dedi. Ee, ayıptır dedi. Yani kadın da dedi belki fısk vardır, fucur vardır ama sokakta kadın yüzü açık gezemez. Ayıptır yani bu onlar için. Yani bir İslami boyutu var bir de insani boyutu var, örfi boyutu var. Bu Ebu Cehil'in Hanım, Ebu Leheb'in hanımı, Ebu Sufya'nın kız kardeşi. Ebu Sufya'nın kız kardeşi radıyallahu anh, Ummu Cemil Bintu Harb. Bu, yani böyle bir pozisyonda olmasına rağmen bu kadın, geceleri çıkarmış, diken toplamış. Yani kocası Ebu Leheb, Ebu Leheb ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adavet ve düşmanlıkta yardımlaşan bir kadın. Hatta diyorlar ki, tefsir alimleri, yani bir kadın için zillet, Kureyşli bir kadın için zillet, çıkacak tek başına da, gidecek de, diken toplayacak da, Peygamber aleyhisselamın dikenler elini patlatacak, yaracak, Nebi aleyhisselatü vesselamın e, yürüdüğü yollara serecek. Yani bu, nedir bu yani? Gerçekten arkadaşlar, eğer allah Teala'nın yaratmış olduğu haya kadında kaldıysa, bu bozulmadıysa, bir kadın erkekle konuşmaya hayal eder. Yabancı bir erkekle. Bir kadın tek başına çıkmaya hayal eder. Der ki, acaba dünya benim üzerime mi yıkılıyor. Ben bunu gördüm. Merdivenlerden çıkıyorum. Yaşlı bir teyze. Beni gördü. Böyle yani sanki aslan görmüş gibi. iki büklüm oldu yaşlı teyze. Böyle çarşafıyla gözlerini örterek böyle... Acayip bir şekilde yanımdan geçti. Ama günün maalesef Efendim, ben... batılaşan dünyası kültür emperyalizmi diyorlar buna bu modern dilde. Kültür emperyalizmi dedikleri şey Müslüman kadını öyle bir hale getirdi ki erkeğin rolünde erkeğin rolünü oynayan bir tip haline geldi. Kadın. Artık Müslüman kadının kebinde ehliyeti var. Kursa gitmiş. Ehliyet almış. Trafiğe çıkmış. Kamyoncuları sollamış, kamyoncular onu sollamış. O arkadan kornaya basmış, bu bağırmış. Alışveriş çocuklarını almış, gitmiş sinemaya gitmiş, alışveriş merkezlerinde geziyor. Evin ekonomisine katkıda bulunmak için belki de kendisine iş bakıyor, belki de bu alanlarda gayret ediyor. İnanın arkadaşlar, fıtratı üzere kalan bir insan, bir kadın, normalde bu tür şeylerden hayal etmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kadın çıktığı zaman diyor dışarı, isteşrafıha eşşeytanu. Şeytan diyor, bütün İnsanların bakışlarını onun üzerine şey yapar. Çevirir. Cezbe eder, çeker. Gerçekten bu böyle. Nereye giderseniz gidin, bir kadın bir yerden geçiyorsa böyle oradaki insanların kadına doğru yöneldiğini baktığını görürsünüz. Ben bakıyorum böyle küçük yaşta kızlara konuşurken ismini, cismini sorarken bir haya var. Utanıyorlar erkek çocuk gibi değil. Erkek çocukla hemen ismini, cismini soruyorsun, başlıyorsun elense çekmeye. O sana elense çekiyor. Böyle sen erkek gibi konuşuyor. Kızlarda böyle ne var bir? Değil mi? Fıtratları gereği. Fıtratları gereği Allahutaala'nın yarattığı özellik o. Bir haya var, bir utangaçlık var. Elleriyle böyle hayanın vermiş olduğu şekilde iki büklüm oluyorlar konuşurken. Ama aynı kızı birkaç sene sonra görüyorsun. Okula gitmiş açılmış. Yani hayata açılmış. Annesiyle dolaşmaya başlamış. Gezmeye başlamış. O market senin, bu alışveriş merkezi benim. Şurada indirim var, burada o var. Değil mi? Ondan sonra hadi toplanalım hep beraber bayanlar olarak gidelim falan yere, arkadaş ziyaretine. Bakıyorsun ki kıza 3 sene sonra, 5 sene sonra çatı çatı seninle konuşuyor. Hayal gitmiş. Allah'tan'ın o verdiği, dünyaya gönderdiği o hayal ne olmuş? Kaybolmuş. Yok. Onun için kadınlar arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kristal diyor. Kristal. Hanımları devede sahabeden bir tanesi develeri koşturuyor. Ne ile koşturuyor? Şiirle. Develer bu sahabenin okuduğu şiirle ne yapıyorlar? Tempo tutuyorlar yürürken. Tabi yukarıdaki kadınların bulunduğu hevdec o oturdukları o bölüm sallanıyor. Böyle. Aleyhisselam diyor ki rıfkan bil kavarir. Rıfkan Yani yavaş ol, yavaş davran. Neye? Bil kavarir. Kristallere, kristal, cam, şişe. Kristal. Yani kristal narindir yani. Değil mi? Kristali bulaşık teliyle yıkayabilir misin? yıkayamazsın değil mi? Nârim böyle. Ama şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki artık nasırlaşmış. Yani adam bir laf söylüyor, kadın 15 tane laf yetiştiriyor. Nasır, nasır yani onu bulaşık teriyle değil spatula ile kazımak lazım. Burada erkekler giriyor şimdi. Niye? Çünkü elbette erkeklerin de hataları, yanlışları olmakla birlikte ama bir vaka, bir realite var, bir gerçek var. Yani kadınlar ne yapacaklar? Kendilerine düzen verecekler arkadaşlar. Allah'ın önünde, Allah'ın huzurunda hesap var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girenlerin en çoğunun kadınlar olduğunu söylüyor. Değil mi? Dikkat etmek gerekiyor. Tabi bugünkü hutbenin konusu da buydu. değmiş olduk hutbeyi dinleyenler cuma namazında. Bu kadın Ummu Cemil böyle elleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna diken taşıyan taşıyan taş taşıyan bir kadın. Allah Teala da tabii Ma aghna anhuma luhu ve ma kesab. diyor ki Allah Teala Ebu Leheb ile ilgili Ma aghna anhuma luhu Ebu Leheb'in kazandığı malı ma kasab kazandıkları tefsiri Alimler diyor ki çocukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları ölünce geçen haftaki Kevser suresinden hatırlayın. Ne diyorlar? Mutira Muhammed. Muhammed'in soyu kesildi diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Dalga geçiyorlar. Havale ediyorlar. Ebu Leheb de bunlardan bir tanesi. Allah Teala diyor ki ma aghna anhu maluhu. Ma fayda vermedi. Maluhu ve ma Ne malı Ebu Leheb'in malı ona? Ne de kazandığı. Yani çocukları diyor. Tefsir ailenleri. Çocuklar insanın kazancıdır arkadaşlar. Bunu bilin. Çocuklar insanın kazancıdır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Inne atyaba ma akaltum min kesbikum Sizlerin yediğiniz en temiz şey En güzel şey nedir? Kazancınızdan yediklerinizdir. Ve inne evlâdekum min kesbikum Çocuklarınız da sizin kazancınızdandır. Onun için baba çocuğunun malından Çocuğuna sormadan tabi örfi miktarlar alanında alabilir. Bir sahabe soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye babasının onun malından almasıyla ilgili en ve ma'luka li ebiyik sen ve malın kimindir? Babanın. Yani, Aks değil. Yani olmaz. Baban senin gelip baban senin gelip evinde tamam mı? Cebinden 10 lira, 20 lira, 30 lira alabilir. Ya. İhtiyacı vardır. Sen alamazsın çünkü sen evlendin artık, nafaka babanın üzerinden kalktı. Evet. Saya nâron. neron, nâron. sula neron, saya girecek. Ama nasıl bir giriş? Bütün taraflarını kuşatacak bir giriş. Yani ayaklarıyla girip kalmayacak orada. Ateş her tarafını kuşatacak onu sesselen narın bu Ebu bir ateşe girecek, nara girecek ve teleheb nasıl bir ateş bu böyle kor. Yani kül halinde değil. Hayır hayır yanıyor bu ateş. Ve Ve onun hanımı hammalatal hatab. Hammalata el hatab. Hammalatu'l hatab. İki şekilde de kıraat var. Hammalatal hatab bizim kıraatımız. Meşru olan hafız kıraatı. Hammâletel <gülüyor> hatab. Yani bu kadın da ateşe girecek ama hangi halde? Hal bu. irabu. bu. Arapça bilen kardeşler geçen haftaki devreye katılan arkadaşlar halin ne olduğunu bilirler. Yani meyve sebze hali değil. Bu Arapça gramerindeki hal. Hal cümlesi var değil mi? Ondan sonra kadın Ateşe girecek. Hangi halde? Hammâletel hatab. Hatab odun, kütük taşıyarak. Yani Ateş-ı habire nasıl dünyada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ne yaptı? Diken taşıdı. Ahirette de el ceza min cinsil amel. Bir kuraldır değil mi? El ceza min cinsil amel. Karşılık. Sana verilen karşılık. Neyin, neye göre verilir? Amelinin cinsine, amelinin türüne göre. Sen ey Ebu Leheb'in karısı, dünyada nasıl sürekli gittin, geldin, gittin, geldin dikenleri taşıdın, ahirette de senin cezan, senin karşılığın nasıl olacak? Gideceksin, geleceksin. Ne yapacaksın? Hammâletel <gümüş> hatab. Odun taşıyarak. Odun taşıyıcısı olacaksın. <gülüyor> fî cîdihe, fî cîdihe, kit boyun. Kardanların takıldığı yer. İcidiha, ne olacak boynunda? Kadının habl, halat. Z zillete bakın arkadaşlar. Bitmeyecek bir hayat. Nasıl bir şekilde hayat? Böyle bir hayat. Boynunda ip, habl. Bu ip neyden? Min, mesed. İşte surenin ismi buradan geldi. Mesed suresi. Nedir mesed? Mesed hurma lifi demek. Hurma lifinden, hurmanın böyle püskülleri vardır, lifleri vardır. Tabii eskiden insanlar dokuma yok böyle. ip yaparken ya koyunları kürküyorlar, ondan ip üretiyorlar. Ya da böyle ihtiyaçlarını bu şekilde gideriyorlar. Hurma lifinden yapılmış, o böyle sert kalın adamın böyle boynunu yara yapacak. Değil mi? Böyle sert kaba şeyler giydiği zaman insan ne olur? Vücut tahriş olur, deri perişan olur yani. Bir de ateşin içindesin. Fî cîdihe hâbulun min mesed. Boynunda bir halat vardır. Bu halat mesed halıdır. Yani hurma illetinden. Allah-u Teala bizi cehennem azabından muhafaza eylesin. Cehennem azabından korusun. Burada kalalım. Çünkü ezber verecek kardeşlerimiz var. Dümüzdeki hafta Kur'an'ın üçte biri olan Kur'an'ın üçte biri. Üçte birine denk. Ne bakımından? Ecir bakımından. Ta'dilu sulüthel Kur'an. Kur'an'ın üçte biri. İhlas suresi. Yani Ecir bakımından, sevap bakımından üçte bir olan bu sure. Ve kendileriyle okunarak Allah-u Teala'ya sığınılan felak ve nas surelerini alacağız. Allah bizlere salih ameller bahşedilsin. Ahiret yolunu arzulayan kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.